Karısı, ''Vay başıma gelenler, ben bir koca karı ve bu kocam da bir ihtiyar iken çocuk mu doğuracağım? Gerçekten bu çok şaşılacak bir şey.'' dedi.